Kafı sürekli atar Üstüme geliyor duvarla Panik atar Bu hayat bir paran Tutun ama yana Cehenneme geri bırak Bu yaşamla oyalama Beklerim ölümü Evimin önü durak. Bak alışmak kolay ama Şeytanın elini tuttu mu? Kafı sürekli atar Üstüme geliyor duvarla Panik atar Bu hayat bir paran Tutun ama yana Cehenneme geri bırak Bu yaşamla oyalama Beklerim ölümü Evimin önü son Bak alışmak kolay ama Şeytanın elini Tutun mu? Bırakamazsın da yük ama Taşıyamazsın Bu boktan duyan ya alışamazsın, hayat mı tala? Düğünler açtı ama her adımda hayırına basdım. Ben hayır amazım, yanlışı birbirinden sürekli öyküler kulakımdaydı ama gidiyordum bildiğimden çünkü. Beni ah, ben yapayalnızım da beni ben yapan, yapan doğru olurum. Ah, yaşayıp gördükçe körüli yoldusun bütün duyguların. Hayatta daire ne varsa hepsi masalıyla duyduklarının İyilik ay, eklemen hemen her zaman sonra hiç bulduklarımız İstim ay, közümü hiç, içtiğin içine yürür tüm hislerim Bu girdiğim insana yaşamak vakitli günce amalı bir kim değil Ateşte yanacak değil. ben değil, çıkarsa yanlış bildiğin değil. Ait olduğun yer sonsuzluk bu dünya bırakma ne gibi filminin, yaşamın Yaşanmaya vaktim yok, oh, ölmeyi beklemek, beklemek için Yaşanmadan ölmek, ölmek. Yaşamadan ölmek bu Yaşamadan ölmek bu Ya, ya, ya Yaşam. Ya, ya Hastalandı ve bozuldu fizikolojim Bunu fark edemez herhangi bir teknoloji Bana cehennemin evi bile soğuk gelir Ama bunun delili benim deliliyim değil Kendinle dövüştüm fatkılapta Shaolin o karşısında Paranoya kod paradoks aradolu adam ölüm ve yaşamın arasında Bir çocukları mikrofonda Şeitanın eli duruyor havada Ve evet. ben sadece benim için ünsü bir telabı, Doluklar, sen daha istediklerinizi takma Kafama hep ben alıyorum hatta Beynimi hmm. bu şeylerle durdurmam Her an gidip o aşıya ben uzaklara sıra bakma, Sura bakma Kaçabilir ama sonuna kadar saklanamaz Neyler gördüm ve bildiğin gibi B Onları köle değilim yok şimdiyim Benim değilim. farkındayım B bu aralar kendine değilim B Ben en çok kendinden şüphedeyim beklediğim B ya da istediğim gibi hiçbir şeyim Mikrofona B hiçbir şeyim edeyim Sakınlara anlatmam boşuna zaten eminim hiç değilim bile Yaşamaya vaktim yok oh, ölmeyi beklemek için yaşamadan ölmek bu görmeyi istememek için yaşamaya vaktim yok oh, ölmeyi beklemek için yaşamadan ölmek